Evet, kardeşim biri sormuş. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Elindeki paran nisap miktarına ulaşırsa ve üzerinden bir sene geçerse ama bu parayla ticaret yapmıyorsan yine zekat gerekir mi? Evet gerekir. Yani paran nisap miktarına ulaştıysa, kenarda duruyorsa üzerinden tam bir sene de geçtiyse ister ondan ticaret yap, ister ticaret yapma bu paraya zekat düşer. O ticaret yapılan mallardan verilen zekat o yani şöyle aslında daha doğrusu fıkıh kitaplarında zekat bazı kısımlara ayrılır bir altının zekatı iki gümüşün zekatı ki genelde insanlar önceden kağıt para olmadığı için birikimlerini altın ve gümüş olarak kenara atıyordular yani arkadaşın soruda sorduğu kenara konan para demek bu e, zekâtın işlerken altının zekatı gümüşün zekatı ardından ticaret geliri elde edilen malların zekatı diye ayrılır o ticaret hani yapmıyorsan diye belirtmiş. Ticaret yapılan mallardan zekat hukuku ayrı bir hukuk. O kenara attığın hukuk ayrı bir hukuk. Dolayısıyla ona da zekat vermen vaciptir üzerine. Evet. Selamünaleyküm hocam demiş. Aleykümselam kardeşim. Tüm kardeşlerimize selamlar. Aleykümselam. Sabah namazında namazı kesmek için güneşin doğuş ölçüsü nedir? Yani eğer zaten birinci rekatı Güneş doğmadan önce siz kıldıysanız, kitaplarda Güneş'in ucu görününce deniyor da ucu dediğin şey nasıl bir şey yani? O bir tabir olarak biri kullanmış. Demiş baktığımızda Güneş'in kendi yuvarlanan ucu mu? Buna göre takvimlerdeki Güneş'in doğuşu arasında 20 dakika kadar var açıklar mısınız? Yani dediğim gibi eğer siz güneş Güneş'in sarılığı görülürse Güneş doğmuş demektir zaten. Ucu derken kasıt budur. Güneş sabah doğduğu vakit güneş görülmez zaten. Gök aydınlanır sadece ışıkların etkisinde. Zaten güneşin çok az ufak ucundan zaten görünme başladıysa kesinlikle sabah güneşi doğmuş demektir o. O saatte de namaz kılmak şar'an asla asla caiz olmaz. Birinci rekata yetiştiyseniz güneş çıkmadan önce hafif aydınlık da varsa namazınızı kesmeyin tamamlayın. Böyle sonradan güneş de çıksa namazı tamamlamakla yükümlüsünüz. Çünkü birinci rekatı güneşten önce tamamlamışsınız. Ama kalktığınızda artık güneşin ucu çıkmış. Yani güneş görülüyor. Güneş görüldükten sonra bekleyin biraz yükselsin. Yükseldikten sonra namazınızı kılabilirsiniz. Namazda secde giderken geri adım atmakla ilgili sünnetin yeri rivayet olarak nerede geçiyor? Ben onun yani şu an kaynağını bilmiyorum da bu Resulullah'ın sünnetlerinden bir sünnettir terk edilmiş, unutulmuş. İnşallah ulaşırsak size bu konuda bilgi veririz. Bir saniye not edelim. Evet. Yemeğe tuzla başlamak sünnet midir? Halk arasında çok yaygın da ben sahi sünnette bununla alakalı bir şey bilmiyorum. Ola da bilir. Yine bilgi sahibi olursak sizinle paylaşırız. Ticari karın bir oranı var mıdır? Yani bu sizin sattığınız malla alakalı. Anladığım şu. Yani ben bu kalemi 200 milyona satabilir miyim demek yani. Yani öyle eşya vardır ki şeker gibi, tuz gibi, un gibi insanların temel ihtiyacı olan şeylerdir. Onlarda kar marjını devlet belirler. Eğer hatta aşarsa müdahale edebilir. Belli bir oranda kalmak zorundadır ama işte yedi gelir bir sehpadır, antika bir eşyadır. Antika bir masadır ama 5 milyardır, 6 milyardır değeri. Halbuki toplasan, tahta satın alsan, işlesen 500-600 milyondur değeri. Yani bunlar da karşılıklı rıza aldıktan sonra istersen oran %500 olsun, kar oranı, istersen %600 olsun. Karşılıklı rıza esasında bina olduğu için ticaret dindir yani. Tek şartlı. Zaten şer'i ıstılah da elbey, satış dindir, karşılıklı rızadır. Ama dediğim gibi faize kalkıp bu getirilmez. Faizde ya ben de razıyım, alan da razı, veren de razı olmaz. Haram olan bir şey varsa ortada bu yasaklanmıştır. Kara borsa denen şey zaten budur. Temel gıda maddeleridir yani. Devlet burada el koyar, istediği gibi onun üzerine faiz, şey kar işletemez satıcı. Vadeli satış ve alış var mıdır? Herhangi bir malı peşin 50 TL'ye alırken 6 taksitte 60 almak gibi... Bu faizin bir çeşitlidir, ihtilaf etmiştir alimler bunun faiz olup olmamasında bu faiz babının aslında taalluk eden bir fardır, furudur. Bizim tercih ettiğimiz görüş bunun da faiz olduğudur, Allah'ın doğrusunu bilendir. Normal parfümleri elbise sıkmanın durumu nedir, necaset vs. yönlerden? Alkolün necis olduğuna inanıyorsanız caiz olmaz ama benim gibi necis olduğuna inanmayanlardansanız o zaman caizdir. Yedi bir rivayet var ama hiçbir kitapta bulamadım. Firavun güya sabaha kadar Allah'a dua etmiş. Musa Aleyhisselam da etmemiş. Allah ve Allah Azze ve Celle Firavun'a isteğini vermiş. Musa Aleyhisselam ona niye bunu nasip ettin deyince Musa sen yatarken o kalkıp dua etti demiş. Bu tarzda bir rivayet biliyor musunuz? Ya bu meşhur ben de duydum da bizim müşrikler anlatıyorlar bunu. Bu tarzda bir rivayet biliyor musunuz? Bunu <Gülüyor> çekeyim, çokça anlatıyorlar. Halkın hurafelerinde bir hurafedir büyük ihtimal. İsrailiyattır. Genelde biliyorsunuz böyle cami imamları hiç tek sermayeleri böyle garip hikayeler olunca <gülüyor> internetten işte tefsirlerden iki tane uydurma İsrailiyat buldular mı? Bakmıyorlar doğru mu yanlış mı? Hemen anlatıyorlar. Niye? Milletin bilmediği bir kıssaya ulaşmışlar. Zaten koyunun kaval dinlediği gibi hikaye dinlemeyi seven bir kavmiş Hemen de tutuyor. Tamam mı? Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Güzel kardeşim, Abdullah ismiyle sormuş kardeşim biri. Ee, yani bir kimsenin kendini tatmin etmesinin hükmünü sormuş. Zaten sitede ben defalarla cevapladım bunu. Yazılı olarak var orada. Bakarsan görebiliriz. Haramdır yani özet olarak.